ama بعد, istiqal hadis, kelamullah ve khair al-hadi hedi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ve şer umur muhtetatı ha, ve kulla muhtetat ve kulla bidhaat darala, ve bu hafta, seyir sohbetimizin 20. konusu ve 39. dersini göreceğiz inşallah. Kureyş'in bir yani Peygamberimiz sallallahu alaihi wasallamı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 Açıkça bildiriyor Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinde İnnel mücrümüne Fi azabi cehenneme khalidun. Muhakkak ki mücrümler Mücrüm Burada kast edilen kafirler Mücrüm Günahkar kimselere de Yani Müslümanlardan günahkar kimselere de Mücrüm denir Ama burada kast edilen Müşrikler Kafirlerdir İnnel <mücrimler> mücrümüne Fi azabi cehenneme khalidun. Muhakkak ki kafirler O müşrikler Cehennem azabı içerisinde ebedi idiler. Lâ yafataru anhum ve fihim ve onlardan azap hafifletilmez ve onlar ümit kesmiş kimseler. Yani ümitleri de onların kalmaz. Ve mazalemnahum velakin kânû humu zâlimîn. Biz onlara zulmetmedik. Yani bunu biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar zalimlerin ta kendileriydi.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 minma yasıfın sıfatlamış oldukları şeylerden. Bu müşriklerin Allah'ın karşı bu yaptığı sıfatlamalardan nitelemelerden iftiralardan Allah Azze ve Celle münezzehtir diyor. Federhum yehudu ve yal'abu hatta yulâku yâmehumu'l-ledî fîhî Onları bırak. Yâmehumu'l-ledî yu'adûn. Onları bırak. Ta ki vaad olundukları gün günle karşılaşıncaya kadar oyalansınlar dursunlar. Ve vaat günde, kıyamet günü, onlara vaat edilen azap, o günle karşılaşıncaya kadar onları bırak diyor kendi başlarına. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَهُمْ وَفِي الْعَرْضِ اِلَهُ O Allah ki gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ O en iyi hükmeden hikmet sahibi, hikmet sahibi ve en iyi bilendir. وَتَبَارِكَ الَّذِي لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ ve وَمَا بَيْ göklerin ve yerin mülkü sahipliği ve ikisinin arasındakilerin sahipliği Allah'a ait olan ve indahu ilmus saat ve kıyamet saatinin bilgisi kendi katında olan Allah ne mübarektir ne kadar yücedir ve iraytuzuun ve ona döndürüleceksiniz Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve la yamliku lladine yetuun min dunihi eş şefaa illa men şehide bil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 Ne ya Allah diyecekler ki elbette Allah'tır ya müşrikler böyle diyor biz Allah yarattı diyor bunu ikrar ediyorlar kabul ediyorlar feenl yok da nasıl da döndürülüyorsunuz? yani kendinizin Allah'ın yarattığını bile bile nasıl da Allah'ın ömründen geri çevriliyorsunuz Sürhan Allah ve gilih yarabbi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 Bu ayetler geliyor işte. O dönemde o esnada müşriklerin bu planları, programları, entrikaları neticesinde o e, komplolar kurulurken bu ayetler Züsuk suresinin ayetleri geliyor. "Elz Ayet kelimen içerisinde menâdım yâ melike liyakte diyor ya. Onlar malike seslenirler. Ey Malik Rabbim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 Onlar ölümü daha doğrusu istedikleri zaman ve kurtuluşu istedikleri zaman melek onlara diyor ki Malik sizler burada kalıcısınız. Yani bu azaba bu azaba devam edeceksiniz. Bu azapta kalmaya devam edeceksiniz. Em ebramu emran fe inna mugrimun Siz mi karar vericisiniz yoksa biz mi karar vereceğiz diyor Allah Azze ve Celle. İşte burada bu ayet kerime diyor tefsircilerden mukatil <gülüyor>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 diyor ki her kabileden her kabileden bir, e, bir grup aleyhissalatü vesselam'ı öldürme üzere iştirak etsin yani öldürme suçunu e, üstlensin öldürmeye e, talip olsun dolayısıyla da e, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kabilesi Beni Haşim Haşimoğulları e, onun kanını, kan bedelini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 diyor. Eziyet edip yani sıkıntı verdiğini söylüyorlar Ali Sıratiüsselam. Ebu Talip de onu akıyla diyor ki git Muhammed'i getir. Muhammed Ali Vesselam'ı getiriyor. Öyle bir sıcak hava ki yani böyle terlerin boşandığı vücuttan terlerin aktığı bir sıcakta, şiddetli bir sıcakta Ali Vesselam Ebu Talip'e getiriliyor oğlu tarafından.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 bu Muhammed'in bizim ilahlarımıza sövmesine biz sabredemiyoruz. Bizim saygınlıklarımızı, değerli şeylerimizi küçümsemesine sabredemiyoruz. Bize ondan arkadaşlar. Ya eğer vazgeçme e, bunu vazgeçirmezsen onunla ve seninle savaşırız diyor. Evet. Ebine ise haber veriyor. Bu olayın geniş tarafını Diyor ki Kureyş, Ebu Talib'in Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı terk etmeyeceğini ve onun e, Aleyhisselatü Vesselam'ın İslamı olan çalışmasını terk etmeyeceğini anlayınca Umar bin Velid adında bir genç var. Ebu, Ta e, Ebu Talib'e bunu götürüyorlar, bu genci, Kureyşlilerden birisi.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 Onu ister, yani çocuk edin. Onu e, kendine evlatlık edin. Sana bu genci verelim. Ve sen de bize kardeşinin oğlu yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeğenini teslim et. Diyor. Öldürecekler ya. Çünkü o senin dinine de, babalarının, atalarının dinine de karşı çıktı. Kardeşinin oğlunu da onun karşılığında da sana Kureyş'in en yakışıklı en böyle dolgun olgun kimsesini verelim diyorlar. Evet. Bunu işte dediğim gibi öldürmek için Ali Sıratu vesselamı ele geçirip öldürmek için yapıyorlar. Bir adama karşılık bir adam diyorlar. Ne yani ne olacak ki? Bir adam alacak, bir adam vereceğiz diyorlar. Ve bu talip de Allah azze ve celle bir kafirle ve bu talip kafir ve kafir olarak öldü. Dinini nasıl koruyor Diyor ki sizin ortaya atmış olduğunuz bu, bu şey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 kabilesini yani Aleyhisselatü Vesselam'a e, ve kendisine yardım etmesi için çağırıyor. Beni Haşim ve Beni Mut e, Talib Aleyhisselatü Vesselam'ın kabileleri Ebu Talib'in bu çağrısına cevap veriyorlar. Sadece Ebu Leheb hariç. Ebu Leheb de biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarından bir tanesi onun hakkında sure, sure iniyor. Bu kafir, bu müşrik o bu çağrıya cevap vermiyor. Ebu Talib'in bu teklifini kabul etmiyor. Nihayetinde e, diğer Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminden olan kimseler Ebu Talib'e yardım ediyorlar. Onun çaresine cevap veriyorlar. Bu zalim ileri gelenler ve kibirli kimseler, o dönemin güçlü kimseleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, davetini durdurmak için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 Anlaşma yazıyorlar. Bu anlaşma işte e, Beni Haşim ve Beni Muttalip dışındaki kabileler anlaşıyorlar bunun üzerine <gülüyor> ve bunu e, deklara ediyorlar. Bu hususta e, kesin karar veriyorlar. Ve bunu da Kabe'nin ortasına asıyorlar. Kabe'nin ortasına merkezi bir yere asıyorlar.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 Tam 3 sene, tam 3 sene kardeşler boykot uygulanıyor. Beni Haşim, aleyhisselatü vesselam kabilesi ve beni muttalip, 3 sene bu sıkıntıya katlanıyorlar. Müminleri de var içerisinde kafirleri de var. Ve böylemek e, kendi dışında kayalık bir bölgede. O kadar sıkıntılar çekiyorlar ki,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 da barış yapılmayacak, onlara da acıma, e, merhamet etme duygusu taşınmayacak diye böyle bir karar alıyor. Bu esnada, işte bu üç yıl boyunca dışarıdan gelen kervanlar da e, dışarıdan ticaret için gelen kervanlar e, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yani o Beni Haşim'i o kabilelerin bulunduğu yere gitmesine imkan vermiyorlar. Hemen ona ele geçirip e, tek, eli, tek ellerinde tutmak istiyorlar Kureyşliler. Neden? Boykot ediyorlar ya onlara bir yardım gitmesin. Onlar e, dışarıdan gelen kervanla da bir alışveriş yapmasın diye. Hatta Ebu Leheb eee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 Ebu Leheb'e satar giderler. Ve kâdını bir kazanç elde ederlermiş. Sırf Ebu Leheb'in bu düşmanlığından dolayı. Çok enteresan bir e, hadise anlatıyor. Sa'd bin evi Vakkas Aşere-i diyor ki, bir gece diyor, affedersiniz işemek için çıktın ve işerken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 Ve bunu üç gün bununla diyor beslenmiyor. Allahu akbar. Subhanallah. Yani işemiş olduğu bir deri parçasını alıyor, yıkıyor, kurutuyor ve onunla üç gün besleniyor. Böyle sıkıntılar yaşıyorlar. La ilahe illallah. İşte bu sahabe, saat bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenen bir sahabe. Kendimize şöyle bir baktığımız zaman, Hangi birimiz buna katlanabiliriz ya? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle onları örnek almayı nasip etsin. Onların sabrı gibi bize bir sabir versin inşallah. Kardeşler, o dönemde işte böyle fitneler, sıkıntılar, belalar, mümünler üzerine iyice artıyor, şiddetleniyor. Ee, Ebu Talib, Abu Talip Aleyhisselamı koruma üzere, onu himaye üzere elinden geleni yapıyor. Hatta kendi oğulları, yahut amca oğullarından birini onun yanına veriyor. Yatırırken onun yanında birini yatırıyor. Yani Kureyşli müşriklerden ansızın birisi gelip Aleyhisselamı öldürmesin diye. Çünkü onların derdi de Aleyhisselamı öldürüp kurtulacaklar ya. Ondan dolayı. Hakim bin Hizam adında bir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 O Müslümanlara, sıkıntı çeken Müslümanlara, Ayşe, şey, Hatice validemize e, böyle yiyecek bir şeyler götürürken, Ebu Cehil önünü kesiyor, nereye götürüyorsun diye. Ondan sonra ona karşı çıkarken, Ebu'l-Bukhtari Ebul adındaki e, başka bir adam, onların arasına giriyor ve e, o yükün Hakim bin Hizam'la birlikte Müslümanlara ulaşmasını sağlıyor.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 ve e, hicretin, şey hicretin diyorum, setin yani peygamberliğin 10. senesinde Muharrem ayında Muharrem ayında bu e, boykot e, Hişam bin Amr'ın e, bu hususta gayret göstermesiyle son buluyor bu Hişam bin Amr kardeşler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 Ondan sonra yularını bırakıveririz. O yiyecekleri oradaki insanlar alsın istifade etsin diye. Böyle bir insan. Sonra işte bu boykotu bitirme adına Züheyr bin Ebi Ümeyye geliyor ve onunla konuşuyor. O da e, onun annesi de Abdülmuttalib'in kızı. Abdülmuttalib'in kızlarından biri. Yani Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin dayıları olmuş oluyor. Kendilerine zulmedilen, boykot altında olan kimselerden akrabalar var, dayıları var yani. Ona diyor ki Amr bin şey Şam'ın Amr, senin diyor dayıların bu halde, sen böyle yerken, içerken, gezerken onlar bu halde perişan vaziyetteler diyor. Bunlara yardım etmeyecek misin dediğinde böyle bir konuşma geçtiğinde diyor ki, ben ne yapabilirim ki? Ben tek bir insanım diyor. Benden başka kimse yok. Diyor ki, ikinci biri, ikinci biri daha var sana yardım edecek. Kim diyor? Benim diyor, Hişan. O zaman diyor, üçüncü kişiyi arayalım. İki kişi, yani iki kişiyle kalmayalım, üçüncü bir kişiyi arayalım diyorlar. Ve e, Mut'im bin adiye geliyorlar. Ona da aynı şeylerden bahsediyorlar. Diyorlar ki böyle böyle e, <gülüyor>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 Bu beşinci kişi de e, Zemâ bin el-Esved i̇bn e, Muttalib bin Eser adında birisi. Ona da aynı durumu söyleyince o da kabul ediyor. E, beş kişi oluyorlar. Sonra gece vakti anlaşıyorlar, görüşüyorlar, karar veriyorlar. E, böyle Mekke'nin üst taraflarında bir yerde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 Ondan hemen arkasından o anlaştıkları kimse ona destek veriyor. <gülüyor> Zema bin Esved diyor ki <gülüyor> Zema bin Esved de ona destek veriyor. Bu arada Ebu Cehil müdahale ediyor. Züheyr Zuh bin Ebu Ümeyye'ye diyor ki yalan söyledin. O yırtılmayacak, asla yırtılmayacak diye karşı çıkın da Ebu Cehil arkasından Zema bin Esved de ona karşı çıkıyor diyor ki Vallahi sen yalan söylüyorsun Biz bu yazıya, bu anlaşmaya, boykota biz hiçbir zaman razı olmamıştık diyor Arkasından Ebu'l-Bakhtari O da aynı şekilde Destekliyor onları, biz bunlara hiçbir zaman e, razı olmamıştık, biz bunu e, Kesin karar kılmamıştık diyorlar Sonra arkasından Mut'in bin Adi e, Doğru söyledin diyor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 Sivrisinek saz diye. Aynen öyle oluyor. Bunun akabinde kardeşlerim Müslümanlar o kayalıklardan daha yollarından ümüyorlar. Muhasara da böylelikle Allah'ın lütfu, yardımıyla bitmiş oluyor. Arkasından da aleyhissiratü vesselam Kureyş'e ve Kinane'ye beddua ediyor. Kim bu beddua ettikleri kimse? Kim? Kafir ve müşrikler.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 Postları, derileri ve diyor, kanları yedi insanlar diyor. Dua et de diyor, yani bunu kaldırsın Allah Azze ve Celle diyor. Allah Azze, Allah Azze ve Celle'nin kaldırmasını Allah Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyor. Tabi o zaman daha müşrik yani. Ve ayet geliyor. وَلَقَدْ أَخَدْنَاهَمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانِ ve وَمَا يَتَدَرْعُونَ Yemin olsun ki biz onları bir azapla yakalarız. Onlar Rablerine boyun eğmezler ve yalvarmazlar diyor. Yani o e, kıtlık açlık sıkıntısına rağmen ne Allah addevecilleye boyun eğiyorlar ne de yanvarıyorlar. Hz. Resul'e geliyorlar. Buhari'nin haber verdiği bir hadiste de Kureyş Aleyhissalatu vesselam'a e, isyan etti, isyan ettiği zaman bu konuda Hz. Resul'e isyan edip de zor durumda bıraktığı zaman Hz. Resul onların aleyhine Yusuf'un seneleri gibi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 yağmur iste. Yani bu kıtlıktan, açlıktan dolayı. Muhakkak ki bu da helak olmuştur diyor. O e, aleyhissalatü vesselam'a gelen adama diyor ki aleyhissalatü vesselam sen çok böyle cüretkar bir insansın. Yani böyle bir dua mı istiyorsun mahiyetinde sen cüretkar bir insansın diyor. Ve eee o getirilen adam, gönderilen adam, Alestrat ve Sıran'dan e, işte e, yağmur istiyor, yağmur e, duası istiyor. Alestrat ve dua ediyor ve e, yağmur geliyor. Yani onlara yağmur geliyor. O sıkıntıları e, çektiği, çektikleri belalar, musibetler gidiyor ve ayet geliyor. Bakın, Fenezelet, innekum aaidun. Muhakkak ki sizler geri dönücüsünüz. Yani o belalar, musibetler üstlerinden kalktığı zaman kendilerine rahvet, rahatlık, refah, bolluk daha doğrusu geldiği zaman onlar gerisin geri dön dönüyorlar. Allahu Teala da biz o gün büyük bir yakalayışla yakalarız. İnna mu'takinun. Biz muhakkak ki intikam alacağız diyor. Bununla da kast edilen diyor Bedir günü.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 onlardan ayrılan, onlara muhalefet eden, onlara karşı çıkanlar da e, o kurtulacak olan taifeye hiçbir zaman zararı veremeyecek. Allah Azze ve Celle bu ilk Müslümanlarda olduğu gibi kıyamete kadar gelecek, ve Vesselam'ın haber verdiği, müjde verdiği o taifatın mensuradan kurtulacak kavimden, topluluktan olmayı bizlere nasip etsin. Hakka hak bilip ve Hakka ittiba etmeyi, batılı da batıl bilip, batıldan istinab etmeyi de nasip etsin. Erden Allah ﷻ ﷺ